Kulisi ja olin. alfabesi. Gatakristi Türkçesi gönül veren Radyoya uygulayan Selçuk Şahin Reji Fuat İşhan Efek Korkmaz Çakar Oynayanlar Herkül Poirot, Toron Karacaoğlu Hastings İhsan Devrim Müfettiş Gulen, Dinçer Çekmez Mary Dover, Aliye Uzun Atagan Megan Bernard, Oya Aydonat Donald Fraser, Turgut Arseven, Ron Clark, Atacan Arseven, Toro Gray, Dijanfar, Lady Clark, Melat Hasanoğlu, June Strong, Badges festi, Miss Lili Oya Ojakachan, Açan, polis memuru Engin Akçelik, Kast Savaş Dinçelik.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 mektubu polis müfettişine gösterdim. O da senin gibi bu mektubun bu dalaca bir şaka olduğuna karar verdi. Scotland Yard'da da sık sık böyle mektuplar geliyormuş. Bana da geliyor ya canım. E, ama bu mektubu ciddiye almışsın. Bu mektupta bir şeyler var Hastings. Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi harekete geçmeye hasretim. Ama yapılacak ne var? Andover polisi de mektubu gördü ama onlar bunu ciddiye almadılar. Kağıtta parmak izleri de yok. Andover'de kimin yazdığını gösterecek ipuçları da. Yani durumu şaka götürmeyeceğini sadece içgüdün mü haber veriyor? İçgüdüm değil Estenks. Bana bilgim, tecrübelerim bu mektupta hoşa gitmeyen bir şeyler olduğunu haber veriyor. E ayın 21'i cuma günü Andover civarında büyük bir soygun olursa... Ha işte o zaman içim rahat ederdi. Ama ben bir cinayetten korkuyorum. akırparo. Yeah. Evet, tabii, tabii. Gelebiliriz. Evet, dediğiniz gibi olabilir. Evet, getiririm. Pekala, görüşürüz. Telefon eden gelen de Hastings.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 Fransız aşığı sorguya çektim. Karısının öldürüldüğü saatte arkadaşlarıyla beraber eğleniyormuş. Hı. Cinayeti ancak sorguya çekilmek üzere getirildiği zaman öğrenmiş. Nerede bulmuşlar Fransız? Eski bir vagonda. Hep orada kalıyormuş zaten. Ya. Demek karısıyla bir ilgisi yokmuş. Ayrı yerlerde kalıyorlarmış. Evet. Hı. Tahmin etmiştim. Bayan aşığı arkadan vurmuşlardı değil mi? Evet.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 Alfabe kompleksi bu. Bir manyak için gerçek bir sebep. E, fakat bazı emniyet tedbirleri alınabilir. İmkansız Hastings. Bir şehir dolusu akıllı insana bir deli. Veci bu. Veci ya. Korkuyorum. Çok korkuyorum Hastings. Ay, ay.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 Doromo kızın annesiyle babasına haber vermişler. Tabii çok sarsılmış zavallılar. Ailede başka kimse varmıyormuş? Kızın bir de ablası var. Londra'da daktiloluk yapıyor. Ona da haber verildi. Sonra Betty Donald isimli bir nişanlısı var. Cinayet gecesi onunla gezmeye gittiği sanılıyor. Bizim manyak katil verdiği sözü tutuyor. Kızın ablasının adı neydi? Megan Bernard. Onunla görüşmeliyim. Yani Bex ile gidiyoruz. Kimi aradınız? Miss Megan Bernard Kardeşi için görüşecektim ya. Megan Bernard Benny İçeri buyurun Adım Herkül Poirot Size Beth için birkaç sual soracaktım Adınızı duymuştum Bay Poirot Kardeşinizi ne zaman gördünüz? Uzun zamandır görmedim Nişanlıydı değil mi? Evet Nasıl bir genç bu Donald? Sessiz, dürüst ve çalışkan bir genç hmm. Ama o da bazı şeylere kızıyordu tabi ve... Ve, ve ne magma zehir? Donald'ın kardeşimden tamamıyla vazgeçmesinden korkuyordum Bana bu Donald Fraser denilen genç kıskanç ve çabuk öfkelenen bir tipmiş gibi geliyor Gerçekten öyle mi? Donald mı? Sessiz bir genç Hislerini her zaman sözleriyle anlatamıyor Ayrıca çok kıskanç Betty kıskanırdı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 Fakat sonra şüphelendim. Çayhaneyi gözetlemeye başladım. Bet beni görebilirdi ve kısardı. Oradan uzaklaştım. Ne yaptınız? Kalkıp oraya gittim. 8'de oradaydım. Otobüsleri beklemeye başladım. Fakat onu göremedim. Sonra sonra çıldırdım sanırım. Bet'in bir erkekle olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir müddet daha bekledikten sonra buraya döndüm. Saat kaçta? Bilmiyorum. Sizleri tekrar göreceğim. Müsaadenizle.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 Katilin yüksek ruhlu olduğunu söyledim Frans Aşeri karısını öldürdü diye yakalayabilirdik Donald frezer'de de nişanlısını boğdu diye Eğer o ABC mektupları olmasaydı Ne var o ABC mektuplarında? Bilmiyorum Hesting ama öğreneceğiz <Gülüyor>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 Glenn. Sir Carmichael Clark'ın ölüsünü bulmuşlar. Kafasına ağır bir cisimle bululmuş. Ne zaman olmuş bu? Dün akşam. Yanında bir de ABC bulmuşlar. Bunun da Charleston sayfası çıkmış ABC mi? Evet, Glenn. Evet, anlıyorum. Alfabenin üçüncü harfi. Charleston'da Carmichael Clark. Bizi ailesiyle tanıştırmalısın. Onlarla konuşacak çok önemli konularımız var, Glenn. Tabii. Size hemen bekliyorum çastına. Geliyoruz. İstasyonda karşıla bizi. Günaydın beyler. Sizleri tanıştırayım. Bay Ron Clark. Öldürülen Sir Clark'ın kardeşi. Bay Herkül Poirot. Bay Hastings. Memnun oldum efendim. Ben de Bay Clark...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 Yani üzgün ve endişeli değildi. Affedersiniz ama ben böyle bir şey söylemedim. Abim normal haydayken bile daima endişelenir ve üzülürdü. Neden? Belki yengeleydi Clark'ın sağlığının çok boş olduğunu biliyorsunuz. Karısı nasılı abimi çoküşüyordu. Bir zaman önce doğudan döndüm. Abimdeki bu değişikliği görünce bayağı asarsıldım. Belki Clark abinize kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalardı veya yanında bir tabancayla. O zaman ilk ne düşünürdünüz? Onun intihar ettiğine inanırdım. Tamam. Ne var? Hiç. Sadece bir şeyin tekrarlandığını fark ettim. Ama bu önemli değil. Neyse neyse bu bir intihar olayı değil. Anladığıma göre abini akşam yürüyüşe çıkarmış Bay Clark. Evet çıkardı. Her gece mi? <gülüyor> Tabii şakır şakır yağmur yağarken değil. Evde herkes onun bu merakını bilirdi değil Tabii. mi? Tabii. Ya dışarıdakiler? dışarıdakilerden neyi kastettiğinizi pek anlayamadım. Belki abimi bu huyunu Bahçıvan da biliyordu. Belki de bundan haberi yok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 Ona çeyrek kala falan Çoğu zaman yan kapıdan girer Koleksiyonun bulunduğu galeriye giderdi Onun için polis telefon etmesin Onun öldürülmüş olduğunu fark etmeyecektiniz Piskolik bir şey mi var? Yok Deyi düşünüyorum Deyi mi? Evet bundan sonraki kurban Bir şey yapıp katile engel olmamız lazım Kime engel lazım Tore? O korkunç katile Evet Evet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 Ne gibi Bay Poirot? Katilad on senti. Bir dakika. Bir dakika. Burada neden toplandığımızı biliyorsunuz? risk katili yakalamak için elinden geleni yapıyor. Fakat bence bu konuyla şahsi bir ilgisi olan... ...ve kurbanları tanıyan kimseler... ...bazen deliktiflerin yapamayacağı şeyleri de başarabilirler. Cinayetlerin hakkında bir takım şeyler biliyorsunuz. Ama bunların bildiğinizin farkında değilsiniz. Söyledikleriniz kurula. <gülüyor> Bundan hiçbir anlamı yok. Ya, ya, hayır. Sizce önemi olmayan bir söz veya bir olay... ...cinayetin gerçek ipucu olabilir. Evet. <gülüyor> Eee, hepiniz cinayetten önceki saatlerden bahsetseniz biraz. Ee, siz başlar mısınız Bay Clark? Hı, tabii. Tabii. Harvey'mi öldürdüğü günün sabah öğle ile dolaştım. Evet. Sonra öğle yemeği yedim. Bahçede hamak doyurdum ve sonra mektup yazdım. Akşam yemeği yedim. Yatarken çok sevdiğim bir kitabı tekrar okudum. Ondan sonra telefon çaldı ya ve kadar olan yeter.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 Özür dilerim Bay Donald Bet bana böyle bir şeyden bahsetmekten çekinirdi hmm, Anlıyorum Anlıyorum Bayan Megan Bay Donald, O akşam çayhanenin yakınında beklerken Hiç kimsenin farkına vardınız mı? Rıhtımda bir sürü insan dolaşıyordu Ama onlardan hiçbirini hatırlayamıyorum hmm, Özür dilerim Fakat hatırlamaya çalıştım Hiçbir şeyi hatırlayamıyorum Pekala Siz Mary'i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 O günü hatırlayınca çok üzüldüm evet, evet, evet. Neler hissettiğinizi anlıyorum İnsana bilhassa küçük şeyler dokunuyor Ufak bir eğlence veya bir hediye Aa, Bu doğru çok doğru aynı şey Bet öldükten sonra da oldu Annem Bet'e hediye almıştı Naylon çoraplar Hem de o olayın olduğu gün Mumu hmm. elinde paketle ağlarken gördüm Bu çorapları Bet'e almıştım deyip duruyor Biliyorum şey işte insanı bunlar hatırlamak sarsıyor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 İyi bir toplantı oldu Hastings <Gülüyor> Megan Bernard çok zeki Ben konuşurken hemen laf diye atıldı <Gülüyor> Zira söylediklerimin bir önemi olmadığını anlattı <Gülüyor> Halbuki diğerleri bal gibi kandılar Cık, Fakat sözlerin akla yakındı evet, Tabii yakındı ama Megan durumu anladı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 Konuşma sırasında kendi kendime bu bana daha önce gördüğüm, duyduğum veya fark ettiğim bir şeyi hatırlatıyor dedim durdum. Charleston'la ilgili bir şey mi? Hmm, hayır hayır hayır. Daha önce olan bir şeyi Neyse. Lady Clark'la konuşmalıyız. Charleston'a gidiyoruz Hesteyn.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 ...acayip bir hikaye. Yani Bayan Grey o yabancı hakkındaki. Sana söyledim miydi Hastings? İnsan daima bir şeyler öğrenir. Peki Thora Grey neden kimseyi görmediğini söyledi? Bu soruyu 7 şekilde cevaplandırabiliyorum. Ama kendimizi boş yere yormayalım. Bunu Bayan Grey'e soralım daha iyi. E, Bayan Grey'e mi gidiyoruz? Hayır Hastings, eve gidiyor.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 Bilmiyorum. Poirot. 9. Hmm. mektup geldi. Bekliyordum. Aç bakalım ne yazıyor. Savoldre Monsieur Poirot. Size çok açıyorum. Artık başarıya erişmelisiniz. Bundan sonraki ufacık olay Donchester'de olacak 11 Eylül'de. Şimdilik koşacak kalın.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 Günaydın Baygast Neniz var ya, Hayır bir şeyim yok Bayan Leli Biraz kırıklığım var gene başınız mı ağrıyor Hayır hani, evet. Herhalde bugün sokağa çıkmayacaksınız Yo, Hayır gitmem lazım İş meselesi bu çok önemli Madem lazım gidersiniz tabi Bu seferki yol uzun mu Hayır. E ben bugünü şey ya o gideceğim. Son zamanlarda gazeteler o cinayetlerden başka bir şeyden bahsetmiyorlar. Doğrusu bunları okurken korkuyorum. Ya. Cünayetler. Evet. Evet. Bundan sonraki cinayeti Donchester'da işleyecekmiş. Hem de yarın. Eğer orada olsaydım ve adım D ile başlasaydı ilk treni atlayıp oradan kaçardım. Ah. Ne dediniz? Yok hiç. Hiç hiç. Üç. Haliniz gerçekten çok fena Bir ilaç alsanız Doğrusu bugün yollara düşmeniz yersiz <gülüyor> Buna mecburum Ben Randevularıma çok sadığımdır Bir şeyi üzerime aldım mı Bunu son noktasına kadar Ötürürüm yani iş hayatında insan ancak Bu şekilde ilerler Ama ya hastaysa Ben hasta değilim Sadece endişeliyim Bazı kişisel meselelerden Şey, sizin Ön sezileriniz kuvvetli midir sizin ha? Doğrusu pek bilmiyorum Bazı günler her şeyin ters gittiği oluyor Öyle Burada kaldığım sürece Bana iyi davrandınız hoşça kalın Aha, Sanki bir daha buraya dönmeyecekmiş gibi konuşmayın Dönme, Dönmez olur muyum Cumaya görüşürüz Kendi halinde silik bir adamcağız. Bence yarı deli o. <Gülüyor>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 24 Temmuz gecesi kastla İstburnu'da domino oynamışlar Bu halde kastın Bexil cinayetini işlemesi imkansız görünüyor Söyle Hastings Artık bu olayın sona erdiğini mi düşünüyorsun Tabi katil yakalandı Deliller sağlam Bu vaka o adamın etrafında dönüyor Onun nasıl bir insan olduğunu anlamadıkça Esrarı çözmüş sayılmıyız Kast hakkında epey bilgimiz var Bilakis hiç bilgimiz yok Savaşta bulunmuş kafasından hafif bir yere almış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 Bir yerden başlamak gerekir Evet doğru Her işe he Hı. Her işe bir yerden başlamak lazım Öyle demek istemedim Ben cinayet işlemedim Büyük bir hata bu o, Beksil'de işlenen ikinci cinayeti alın Ben o sıralarda Ispun'da domino oynuyormuşum <gülüyor> Bunu biliyorum Ama insanlar da günleri şaşırabilirler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 Kasım, Bekir Gina'yı kire ilgisi yok. Bu imkansız çünkü. Tacir etmeyin bak Ben gerçeğin peşindeyim. Bu <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimsenin ilgilenmeyeceği kasla. Bek'i öldüren katilin kişilikleri arasındaki farkı düşünmemiz gerekli. Bek, hoppa bir kızdı. Yakışıklı erkeklerin kendisiyle ilgilenmesine bayılırdı. O halde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 Ron Clark'tı Sizdiniz Çok, çok hoş Ya elleriyle yakalanan kast ne olacak O belki cinayetleri inkar ediyor Yok ya, yanılıyorsunuz inkar etmiyor Bir dakikası itiraf ediyor Ne Daha onunla konuşmaya başlar başlamaz Kastın kendisini suçlu sandığını anladım Ve bu Herkül Puar o yetmedi diye mi Yetmedi ya Onda ne soğukkanlılık ne de cüret vardı? hatta o zeka da Yoktu, abiniz Tora Gray'le fazla ilgileniyordu Tora'nın da Lady Clark olma fırsatını Kaçırmayacağını biliyordunuz O zaman abinizin serveti size kalamaz Değil mi? Abinizi nasıl ortadan kaldıracağınızı Düşünürken, kastla karşılaştınız Onun silik bir insan Oluşu dikkatinizi çekti O anda alfabe planını kurdunuz Çünkü kastın gerçek adı ...Alexander Bonaparte Kast'ı... ...yani ABC. ...yani... ...alfabe kompleksine uygun bir adam... ...abinizin adının C ile başlaması... ...ve çarştında oturması... ...işte planınızın özü bunlardı... ...Kast'ın adını kullanarak... ...bir çorap fabrikasından adresine... ...çorap yollamalarını istediniz... ...paketlerin içinde ABC tren tarifelerinde... ...Kast'a yolladınız... ...daha sonra göndereceğiniz mektupları... ...o daktilo makinesinde yazdınız... Ben kasta yolladınız. Susalım. Ben susalım. Sonra cinayetlere başladınız. Andover'deki cinayeti işlemek ve Betin ölümü sizi esas hedefiniz olan 3. cinayete getirdi. 3. cinayetteki mektubum mahsus geciktirdiniz. İşte mektupları bana yollamanızın sebebi buydu. Oysa Scotland Yard'a yollayabilirdiniz Ama adresi ne kadar yanlış yazarsanız yazın Gene mektup yerine zamanında giderdi <gülüyor> Donchester cinayeti malum Kastın arkasından sinemaya gittiniz Uyuklayan bir adamı bıçakladınız ABC tren tarifesini bırakıp kasla karanlıkta çarpışmayı başardınız Bıçağı koluna silip cebine attınız Artık adı D ile başlayan birini aradığınız yoktu Şimdi meseleye kast gözüyle bakalım Kastın karakterinde birinin Otele kolunda kan ve cebinde bir bıçakla döndüğünü düşünün Hı? Cebinde bir bıçak vardı Katil kendisiydi Bir manyak olduğundan emindi o Polisin kendisini takip etmeye başlamasından sonra Ne yapacağını şaşırdı ve sonunda farkına varmadan Polis karakoluna gitti Ama mahsum olduğunda ısrar ediyor Ve tanık Tom'u unutmamaya çalışıyordu <gülüyor> Teoriniz çok saçma Hayır Bay Clark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 ynızın makul bir izahı var hafızanızda betin yerine abla sağlıyor yani Megan unutmaktan korkmayın be beer hatırlanmaya diyecek bir kız değilmiş ama meygına gelince mıınız Haklıyım ya <Gülüyor> Sayın dinleyiciler Cinayet Alfabesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Agatha Christie Türkçesi gönülsü veren Radyoya uygulayan Selçuk Şahin Reji Fat İşhan Efekt Korkmaz Çakar Oynayanlar Herkül Poaro, Toron Karacaooglu, Hastings Ihsan Devrim, Müfettih Gulen, Dinçer Çekmez, Mary Dover, Ali'e uzunatagan, Megan Bernard, Oya Aydonat, Donald Fraser, Turgut Arseven, Ron Clark, Atacan Arseven, Toro Grey Dijanpar, Lady Clark, Melahat Hasanoğlu, June Strong, Bergis Fesci, Miss Lili, Oya Ocak Açan, polis memuru Engin Akçelik, Kast Savaş Dinçel. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.